Ben uyuz oldum ben. Burayı yıkacağım arkadaş. Metrodan uyuz oldum. Trafik aksi bir şey oluyor. Çevre kirleniyor. Tamam. Ben buraları yıkacağım. Hepsini düz edeceğim. Buraları güzel bir açık park yapacağım.